Thank Kainat. Bugün 26 Şubat Perşembe. Yıl 2015. Ay 2. Gün 57. Kasım 111. 1436. Hicri Cemazi el 7. 1430. Rumi Şubat 13. Fırtına. Günün Sözü. İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez. Göte. Günün Tarihi. Yazar, eğitimci ve siyaset adamı Hasan Ali Yücel 54 yıl önce bugün 26 Şubat 1961'de vefat etti. Hasan Ali Yücel 1897'de İstanbul'da doğmuştu. 1938-46 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu. Bu dönemde Türk Milli Eğitimi'nin altın çağını yaşadığı belirtilir. Bakanlığın sırasında köy enstitülerini kurdu. Dünya klasiklerinin bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği geçti. Göğte, bir dehanı, romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Doğumunun 100. yılında UNESCO 1997'yi bütün dünyaya Hasan Ali Yücel yılı olarak duyurmuştu. 21 yıl önce bugün 26 Şubat 1994'te roman, hikaye, oyun yazarı ve gazeteci Tarık Bura, İstanbul'da vefat etti. En bilindik eserleri arasında Küçük Ağa, Osmancık, Ayakta Durmak İstiyorum ve İbiş'in Rüyası vardır. Büyük Saatli, Saatli Marif Takvimi Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Marzacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta kavga anlamına gelen bir albümden Pugnate albümünden de kavga, çatışma anlamına geliyor savaş ve e, Muzika Romana grubu Roma Müzikleri grubundan Resus Sativus adlı parçayı dinledik. Kavga konusuna dönelim diye Eduardo Galeano'dan Aynalara bakıyoruz. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Show Business Sessizlik Rahipler tanrılara danışıyor Beyaz bir boğayı parçalayıp bağırsaklarını okuyorlar Sonra aniden müzik başlıyor Stadyum topyekun uluyor eğer tanrılar evet derlerse eğlencenin bir an önce başlaması için deli oluyorlar. Burada ölecek olan gladyatörler silahlarını imparatorun locasına doğru kaldırıyor. Onlar köleler ya da ölüme mahkum olmuş suçlular. Ancak kimisi de imparatorun baş yeri işaret edeceği güne dek sürecek kısa bir profesyonel yaşam için uzun süreli eğitim aldıkları okullardan geliyorlar. Bahisleri artıran, küfürler yağdıran ve deli gibi tezahürat yapan kalabalığın coşkusu gitgide artarken, akik taşlarının, metal levhaların ve toprak kapların üzerine çizilen en popüler gladyatör suratları basamaklarda peynir ekmek gibi satılıyor. Bu kutlamalar günlerce sürebilir. Özel işletmeler oldukça yüksek giriş ücretleri istiyorlar ama bazen politikacılar bu katliamı, halka bedava sunuyor. Böyle durumlarda tribünler oyların halk dostu adaya vaadlerini yerine getiren yegane kişiye atılmasını öğütleyen pankartlarla dost dolu, dop dolu oluyor. Kumla kaplı meydanda oluk gibi kan akardı. Telemakus adındaki bir Hristiyan areneye atlayıp tam bir ölüm kalım savaşının ortasındaki iki gladiyatörün arasına girdiği için ermişlik mertebesine ulaşmıştı. Zira topluluk gösteriyi böldüğü için onu taşlayarak resmen püreye çevirmişti. Aynalar Eduardo Galeano Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet, tarihte bugün. Kısaca bakalım. 1988'de bugün işkence, insanlık dışı ve küçültücü davranışların önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmış. 1992'de bugün Hocalık katliamı diye adlandırılan olay gerçekleşmiş. Azerbaycan'ın Hocalık kentine giren silahlı Ermeni gruplar 613 Azeri'yi katletmişler. 2001'de Taliban örgütü mensupları Afganistan'ın Bamyan kentindeki kadim Buda heykellerini tahrip edip yok ettiler. Videoları vardır onu gördünüz mü? Gördüm. Dünyanın en trajik videolarından bir tanesi olsa gerek. Evet, böyle vahametle dolu, yani Galeano ile başlayıp günümüze kadar böyle getirebiliyoruz. Doğrusu vahşet, dehşet ve sefalet manzaraları. Bugünkü haberlerin de büyük bir çoğunluğunun çok iç acıcı olduğunu söyleyemeyeceğim ama en ileriyle başlayacağız. Yalnız bir son dakika haberi vermek durumundayız. BBC Türkçe'den de geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye Büyükelçiliği'ne ait araca bomba yüklü başka bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Çok büyük bir olay. Saldırı taliban üstlenmiş. Türkiye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir kişinin de yaralandı. Bu ilk Az da elde edilen bilgiler daha çok yetersiz bilgi. Evet yani Taliban hangi Taliban orada çeşit, çeşit örgüt var Taliban diye üst bir çatı altında bir araya gelen. Ee, göreceğiz evet. neler olup neler CNN Türk diyeceğim. Televizyonu Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından bir bilgi elde edip şöyle diyor. Zırhlı araç içindeki bir güvenlik görevlisi olduğunu söylemiş bir kişi. Büyükelçiliğinin ise durumunun iyi olduğu söylenmiş. Bakalım bu duruma da iş kazası olarak nitelendiren bir bakan çıkacak mı? Çok uh, belirsiz evet şeyler. Associated Press haber ajansına göre Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı da konuşmuş. Hedef Türkiye Büyükelçiliğinin aracıydı demiş. Bir kişi de yaralanmış. Muhtemelen Elçilik aracının sürücüsü hayatını kaybetti diye konuşmuş. Taliban da bir açıklama yapmış, saldırı üstlenmiş, ben yaptım diye. Hangi Taliban olduğunu bilmiyorum, senin de söylediğin gibi bilmiyoruz. Hedef yabancıların araç konvoy olduğunu söylemiş. Yabancılar diyor. Türkiye'de ISAF denen uluslararası müdahale gücü barış gücünün bir parçası zaten orada. Evet ama bu elçilik aracı. Evet. askeri yani işte, bir araç değil. Değil hayır. Elçilik aracı saldırının büyük elçilik binası dışında kapının hemen yan tarafında meydana geldiği belirtiliyor. İlk bilgiler bu kadar. İran ve Almanya büyük elçilikleriyle aynı bölgede bulunuyormuş. Orası diplomatik kor diplomatiğe ait bir bölge anlaşılan AP, Associated Press haber ajansına ait görüntülerde üzerinde Türkiye'ye ait diplomatik plaka olan iki siyah zırhlı aracın saldırının olduğu yerde görüldüğü ve yaralı bir kişinin araçtan çıkarıldığı görülüyor. Toz, duman ve ciddi bir tahribat gözle çarpıyor araçta ilk bakışta. Görebildiğimiz şeyler bunlar. Başka bir bilgi yok. Yok. Şu yani neden böyle bir saldırı olduğuna dair herhangi bir bilgi de yok? Çünkü yakın zaman içerisinde, yani içinde bulunduğumuz günlerde... E, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah... E, Taliban ile barış görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı. E, bir barış görüşmelerinden bahsediliyordu. Çeşitli çevrelerce reddedilse de... Anadolu Ajansı'ndan gelen haberler bu şekildeydi. Ama bir yandan da her türlü kan da devam ediyor ülkede. <gülüyor> evet. Türkiye Büyükelçiliği'ne ait bu araca yapılan intihar saldırısının bizim elimize geçme tarihi yaklaşık 20 dakika önceki bir haberden bahsediyoruz. BBC Türkçe'den. Fakat anlaşılmayan bazı noktalarda var tabi. Bu bir intihar saldırısı ise eğer intihar saldırısını gerçekleştiren kişi ne oldu? Bir de ondan bahsetmek. Böyle bir bir ikinci ölüm haberinden bahsedilmiyor bu haberin içinde olayından. Neyse. De, haber geldi. Ee, anda herhalde takip edip iletme fırsatımız da olur diye düşünüyoruz. Ama ilgi çekmeyen bir haber kabul edelim yani inter bombacıları kendilerini havaya uçurduktan sonra daha çok ölenler insanların ilgisini çekiyor. Mesela en son bu hafta içerisinde mi bahsediyorduk Nijerya'da kendini havaya uçuran da diyemeyeceğiz ona patlatılan Patlatılan. 9 yaşında mıydı? 7 7 yaşındaki kız çocuğunun Nijerya'da 7 yaşındaki kız çocuğunun hikayesi kimin umurunda ki? Herhangi bir detay görebildiniz mi nasıl o Hayır, noktaya geleildiğine dair ya da bu olayın bir alışveriş merkezinde üstelik de birkaç defa girmeye çalışırken sokulmayıp dışarı atıldıktan sonra gözden kaçarak yapıldığına dair çok trajik hatta inanılması imkansız denebilecek kadar kabullenilmesi zor haberler vardı evet. ama haber olma olmadı gerçekten. Yani biz de sadece bizim çenemizi yormakla yetindik anlaşılan ki biz de bu konuda. Bu önemli bir haber daha var. Onu da hemen ekleyelim. Yani bir kere 2014'ün insan haklarının en kara yılı olduğunu da Uluslararası Af Örgütü ilan etti. Kitlesel kıyımlara engel olmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bir çağrıda bulunup bu kıyımların bulunduğu yerlerdeki çok sayıda oluyor hem yer sayısı hem de kıyımların sayısı artıyor. Bu konularda veto yetkinizi kullanmayın diye bir uyarıda da bulunmuş Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin bir başarısızlık içinde olduğu kurum olarak Akdeniz'de yaşanan mülteci drama karşısında başını kuma gömdüğü de belirtiliyor deve kuşu gibi iflas durumu var yani bir iflas icra iflas masası raporu gibi bir şey insanlığın çetelesini tutuyorlar raporlarımızda her sene ağır insan hakları ihlallerini belgeliyoruz ama 2014 korkunç bir özellikle korkunç bir yıl oldu diyor 2015 bunu da aratabilir bu gidişle diye de korkuyor insan tabi yani e, Nijerya'dan Suriye'ye, Gazze'den Ukrayna'ya kadar hem hükümetler hem de devlet dışı silahlı örgütlerin sorumlu oldukları feci hiddet olaylarına tanık olduk diyor uluslararası örgütü. E, onun adına konuşan Steve Crosho. Ve insan hakları e, ihlalleri azalmak şöyle dursun, giderek artıyor demiş... Dünya çapında silahlı örgütler tarafından ortaya konan dehşet her zamankinden daha fazla diyor. Yeşil Gazete'den aldık bunu okuyoruz. Ve, özellikle Suriye ve Irak'ta durumun gelecek adına hiç umut verici olmadığını söylemiş. Suriye ve Irak mı dedim. Evet. Uluslararası toplum yerkürenin herhangi bir yerinde yaşanan bir sorun karşısında tepki göstermekte çok geç kalıyor demiş örgüt olarak kitlesel şiddet olayları ve ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı durumlarda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin veto hakkının kaldırılmasını talep ettiklerini söylemiş. Irak ve Suriye dedim değil mi? Evet. Bence günün en önemli haberlerinden birini de o zaman söylemenin zamanıdır. John Kerry gayet net olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'in gayet net olarak açıklamış Obama yetki istiyormuş. Irak ve Suriye'ye asker gönderecek. Buyurun cenaze namazına. Bu gerçekten son derece ürküntü verici bir şey. Yani bunun salı günü yaptığı bir açıklamada Obama yönetiminin gerçekten de e, silahlı operasyonlara girmek üzere İslam devleti ya da İslami devlet ya da IŞİD, Irak, Şam, İslam devleti ya da DAEŞ denilen örgüte karşı, halifeliğe karşı silahlı çatışmaya girmek üzere temsilciler meclisinden ve senatodan yani Amerika'nın yasama organından bir şey istiyormuş. Bilgi, ama yetki istiyor. İki AUMF denen bir şey var. Adı da kısaltması da tuhaf. AUMF. Yani şey deniyor buna işte. Authorization for the use of military force. Askeri kuvvet kullanma yetkisi. Talebi. Böyle bir durum var. Pek hiç içeçici bir haber sayılmaz. İnsan haklarının en kara yılı olan 2004'ü de 2014'ü kesinlikle e, bir teye taşıyabilir bu kararlar. Çünkü Amerika'nın müdahalesiyle Şii'nin ortadan kalkıp kalkmayacağını bilmem ama Irak ve Suriye'de yaşanan trajedi katlanacaktır diye düşünmemek elde değil. Çok ilginç işler oluyor. Yani bahsediyoruz. İştiyse insanların göz önüne gelebiliyor böyle kimin kimle savaştığı iştiyse. Yani böyle bir sahne var Ortadoğu'da. İşit hem Irak'ta Peşmerge'li, PKH ve aynı zamanda Irak kuvvetleriyle savaşıyor. Bir diğer taraftan da şey militanlar var, İran'dan gelen askerler var. Suriye'de muhaliflere karşı savaşıyor, Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşıyor, İslam Cephesi'ne karşı savaşıyor, Cebelutun'a karşı savaşıyor. Esad'la da zaman zaman çatışmaya girdiğine dair haberler geliyor. Ve aynı şekilde bu sefer de o, e, Suriye'de YPG'ye karşı da savaştığı bilinenler arasında. E, havadan da aynı şekilde saldırıya uğruyor. IŞİD, İslam Devleti, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa e, ve Arap ülkelerinden, e, onların müttefiki olan Arap ülkelerinden gelen hava saldırılarına hedef oluyorlar. Ama dün yapılan ilginç bir açıklama var. E, daha önce bilmiyorum. Gördünüz mü bu açıklamayı ya da buna benzer bir açıklama? Ben emin değilim. Ee, Irak'tan yapılan bir açıklama bu. Ee, Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakemmel Zemali, İngiltere'nin de ikmal yapan iki askeri uçağını düşürdüklerini, uçaklara ait görüntülerinde ellerinde bulunduğunu ve İngiltere hükümetinden açıklama beklediklerini söylemişler. Gerçekten... Anladığım kadarıyla yetkili bir insan, <gülüyor> yetkili bir abiye benziyor kendisi. Ha... Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı. Hakim mi? Hakim mi nasıl okuyacağımızı da tam bilemiyorum ama Hakim olabilir adı. İşi de karşı çarpışan koalisyonun başına çeken Amerika Birleşik Devletleri ve ve koalisyonun güçlü ortaklarından İngiltere hakkında dikkat çekici iddialarda bulunduğu söyleniyor T24'ün internet sitesinde. Çok acayip bir haber. Gerçekten bunun gibi çok sayıda acayip haber var. Ama bu en iyi acayip değil mi? Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi, IŞİD'de silah taşırken düşürülen iki İngiliz uçağının silah bıraktığına dair fotoğraflarına ulaştı. Irak Parlamentosu bu konuda Londra'dan açıklama istemiş. Hakim Halil Zamali, evet. Yani parlamentonun da bu konularda konuşmaya en yetkili... Keşisi gibi görünüyor sıfatlarına bakılacak olursa. Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi'nin başkanı İngiltere de ikmal mi yapıyormuş? Her şeyi baştan alalım şimdi. Evet. Zamali, baştan başlayalım. Zamanla aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin <gülüyor> Kerbera ve Bağdat'a yakın olan Ambar bölgesinde kaos ortamının sürmesini istediğini IŞİD krizinin sona ermemesi için de Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi kapsamında koalisyon ülkelerinin IŞİD'e silah desteği verdiklerini savunur. Aynı haberden, T24'ün haberinden. Bir, kez, bir başka haber daha çıkıyor, bir başka paragrafta. El Ahad adlı bir haber sitesi varmış, Irak'ta yayın yapıyordu. Ember Vilayet Konseyi Başkanı da şey demiş, IŞİD'in hakimiyetinden kurtardığımız bölgelerde Amerika, Avrupa ve İsrail menşeli silahlar keşfettik demiş. Allah Allah. Yani bu bu, bu kadar zor bir de şey değil ki, e, denklem değil ki. Mesela Siyennede de 4 gün önce yer alan haberde işi elinde Amerikan yapımı M16 tüfeklerinin geçtiği yer almış ve konu Amerika Birleşik Devletleri basınında kısmen yansımıştı. Şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bütün mühimmatlarını Irak ordusuna teslim etti, bırakıp gitti. Ardından Abd silah yardımları ile beraber bu silah e, Cepanili, daha doğrusu Cepaniliyi büyüttü ve sonunda da e, Musul gibi bir kenti bütün silahlarını bırakarak kaçan bir ordu inşa etti. Irak Irak ordusu, Irak hükümeti de ve e, insanlar da artık dalga geçiyorlar sosyal medyada. Irak ordusu yeni silahlarını Batı ülkelerinden gelen yeni silahları göster, göstermek için yürüyüşler düzenlediği zaman İŞİD'in elini geçecek yeni silahlar gösterildi diyor. Hamiller var, M16 silahları var. Füzeler var. Bunların çoğu da Batı ülkeleri tarafından veriliyor. veriliyor. <Sessizlik> Stinger'lar filan da var mı acaba? Vardır herhalde. Muhtemelen. Yani bu silahların IŞİD'in eline geçmesi çok da şaşırtıcı değil. Ama buradaki iddia daha da vahim. Doğrudan havadan silah yardımı yapıldığından bahsediliyor evet. de Evet. Bu hakikaten hiç duymadığımız bir şeydi. Işide ikmal yapan iki İngiliz uçağını düşürdük diyor. Bunlar ama insansız hava uçağı. E, i̇nsansız aracı. hava aracıyla imal yapılmadı daha önce bildiğin kadarıyla. <gülüyor> ya da niye imal yapacaksınız ki zaten bu oda kadar bir uçak? Belki bir şey diyeceğim. E, düşen uçağın pilotları ne olmuş? Kia mı deniyor? Hmm? Yok missing in action. Mia. <gülüyor> Mia. Missing. Oh ya. Killed in action oluyordu. Kia. Killed in action. evet. evet. Yani görev sırasında yani çok tuhaf bir açıklama değil mi bu? Evet. Yani koskoca herkülizmidir nedir böyle devasa ikmal uçakları yani insansız hava araçlarıyla henüz ikmal yapılamıyor. Robotlar o kadar gelişmedi. Onu şimdi ticari şirketler yapıyorlar böyle aldığınız blenderi istediğiniz zaman artistik olsun diye siteler göndeririz belki ileride diye ufak prototip çalışmalarda başlamışlar. İnsansız hava aracıyla kapınız çalınıyor. Sonra aldığınız blender elinize pıt diye düşüyor. Sonra ev, mutfağa gidip çocuklarınızla beraber yeni yemekler yapıyorsunuz. Neyse bu başka bir konu. Evet. Kapıyı çalan da bir robot değil mi? Yok altından şey çıkıyor böyle. Zzzz diye. <gülüyor> şu, şu, şu, kolu çıkıyor. Dronun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sen, yani ne iki diyorsun? tane uçak düşmüş gerçekten. Onları kullanan da evet. pilot olması gerekiyor. Evet. Ve yok o, o konuda. Ama en yetkili ağızdan da gelen bir açıklama var. Peki şeye ne diyorsun? Paris üzerinde görülen Droneları mı? Evet. Fransa'nın başkentinden bahsediyoruz. Gay Paris de denir. Neşeli Paris. Yani hoşluklar diyarı Paris. Gerçi e, bu çok önemli önümüzdeki yıl, yani bu yılın sonunda önemli görüşmelere de sahne olacak. İklim zirvesinden bahsediyoruz. Ona sonra geliriz. Paris'in merkezinde üst üste iki gece İHA'lar görülmüş. Merkezlediğiniz yerlerde Eiffel Kulesi, Amerikan Büyükelçiliği ve Concorde Meydanı'nın üstü. Aynı zamanda Eskişehir kapılarının da üstü. Üst üzerinde görülüyor bu şeyler. İnsansız hava araçları. Foliberger'in falan üzerinde, eğlence merkezlerinin üzerinde görülmemişse mesele yok. Wi. Oui. Evet orada. Yani polis alarma geçmiş. Ve 3 gazeteci gözaltına alınmış. <gülüyor> i̇zin, i̇zin almaksızın insansız hava araçları uçurduğu hallerde bir yıla kadar hapis cezası ve 75 bin euro para cezası verilebiliyormuş. İngiltere, Fransa'ya gidip insansız hava aracı uçurmak isteyen dinleyicilerimize duyurulur. 75 bin euro iyi para bir de bir hapis cezası Fransa'da bence hiç gerek yok. Fransa'da geçen ayda bir araç Cumhurbaşkanlığı ha. konuta etrafında uçarken görülmüştü. Bundan bahsediliyor. Peki pe bir şeyle bağlantı var mı? Bir de Blon ormanında, Blon'da görülen araçla İHA'yla bir bağlantı çıkarılmış mı? Hayır evet evet. Görmedim ben. Varmış aynı haberde. BBC Türkçe çalışıyoruz. Bugün çok ilginç bir haberde o. Bir ilginç haber daha var. Maldivlerin eski lideri Muhammed Naşit, Asya ülkesi, tatil beldesi. Maldivlerin çevreciliğiyle bilinen ve ilk mesela kabine toplantılarından birini de Cumhurbaşkanı olduğu zaman suların altında yaptı. Askeri Spur. darbe sonrası ilk Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Aktivist kendisi. Askeri darbe sonrası değil. Dikta sonrası mı? Dikta sonrasında. İlk seçilen seçilen ilk cumhurbaşkanı sonra darbeyle e, görevden uzaklaştırıldı. Hakkında çeşitli davalar açıldı. Şimdi yerlerde sürüklenerek götürülmeye evet. Yaptı. En son basın çıktı basında. İlk kabine toplantılarından birini tamamen denizin dibinde yapmıştı. Sular basacak nasılsa buraya diye dünyayı uyarmak üzere. Ve sonradan da Kopenhag'da da fevkalade kuvvetli gövde gösterileri yapmıştı. Fakat artık şimdi yerlerde sürükleniyor ve kolu kolu sarılıp askıya alınmış. Yani olay da şu salı günü duruşma öncesinde. Kendisinde dava açılmıştı devlet başkanlığı yaptığı dönemde. Yani seçilerek geldiği makamda Anayasa mahkemesi başkanını okursuz biçimde tutuklatmakla tutuklatmakla suçlanıyordu. Muhammed Naşit. Ee, bu sebepten ötürü Pazar günü Muhammed gözaltına Naşit. Evet bu sebepten ötürü Pazar günü gözaltına alınmış olduğu bilgisi var. BBS Türkçe'nin haberinde. Olay da şu Salı günü de duruşma öncesinde salona girmeden önce e, mahkeme önünde toplanan gazetecileri basın açıklaması yapmak istiyor. Ama polis izin vermiyor. Ardından basın açıklaması yapacağı yerden yakapacı tutup eski devlet başkanını sürükleyerek mahkeme binasına doğru sokuyorlar. Evet. Gömleğinin düğmesi de açılmış. Kravatı duruyor yerinde ama gülmemiş. İlginçlikte, tuhaflıkta. Manzaralar bunlar. Şimdi birazdan ara verelim artık. İlk yarım saati tamamladık. Bu harikulade haberlerimizle bir iyi haber vereyim ve öyle kapatalım. Sonra dönüşte de biraz daha ayrıntılarına şey yaparız. Aktivizmin çok önemli olduğunu gösteren bir olay var. Aktivizm eğer yeterince ısrar edildiği takdirde sonuç alınabileceğini gösteren çok ilginç bir olay oldu. Ve dört küsur seneden beri Aktivistlerin Amerika'nın dört bir tarafında Kanada'da, Kuzey Amerika'da bütünüyle e, çok zorlu bir mücadele verdikleri bu Keystone XL adı verilen petrol boru hattı var. Yani Kanada'nın, Alberta'dan gelen dünyanın en kirli fosil yakıtı olarak nitelendiriliyor. Karbon bombası olarak nitelendiriliyor. Bu fosil şeye de boru hattına da karbon bombasının fitili, fünyesi diye yakıştırılma bir ad veriliyordu ve baya başta 350 org olmak üzere pek çok örgütün, yerli örgütlerinin, kızılderililerin ve çiftçilerin de toprakları üzerinden geçen, çiftçilerin de mücadele verdiği bir şey sit-in oturma grevleri, yürüyüşler, sivil itaatsizlik eylemleri ve gözaltı eylemlerinden sonra veto etti Obama. Henüz kesin değil bu. Ama e, Dışişleri Bakanlığı bundan sonra bir karar daha verecek. Yani kongre, özellikle cumhuriyetçiler fevkalade istiyorlar bunu. Petrol lobilerinin emrindeler zaten oradan çünkü Kanada'dan gelip Ta şeye kadar, Körfez'e kadar indirilecek. Meksika Körfez'ine oradan da dünyaya ihraç edilecek. Rafinerilerden geçtikten sonra. Fakat çok ilginç, yani şeyde yüzden fazla oyuncu, yerli liderleri, çevreciler ve diğer önemli bilim insanları, will Nelson, Naomi Klein, Ben John, Laura Poitras, Tom York, Norman Deere, Rebecca Solnit, James Hansen gibi pek çok tanıdığımız ismin de açık mektup yazıp bu dünyanın sonunu mu getirmek istiyorsunuz? Bunu veto edin. Başkan diye yazdıkları bir şey vardı. Ve sonunda bu gerçekten başarılı oldu. şimdi evet. göreceğiz ama devam etmek gerekiyor. Zaten çevre konusunda da biz de cumartesi günkü Eylemi de birazdan hatırlatırız. Eylem değil bir açmasının açıklamasıyla iklim konusunda harekete geçtiğimizi dünya hareketinin de bir parçası olarak söylememiz lazım. Günün en önemli iyi haberi de bu. Şimdilik noktalayalım. Açık Said the world on fire, I just want a start a flame in your heart, in my heart I have but one desire, one is you, no other will do, no I've lost all ambition for worldly acclaim, I just want to be the one you love, and which your admission that you feel the same, I'll Set the world on fire, I just want to start a flame in your heart. in your heart, I've lost all ambition for worldly acclaim, I just want to be the one you love. It's your admission that you feel the same. I have reached a goal I'm dreaming on. Believe me, I don't want to set the world on fire. I guess what a storm, a flame in your heart. Fats Domino'dan dinledik. New Orleans'in yetiştirdiği en büyük şarkıcılardan, müzisyenlerden, piyanistlerden biri. Antoine Dominique Domino, Fats diye biliyor. Chico lakaplı 1928'de bugün doğmuştu New Orleans'de, Louisiana eyaletinde. Ve bir klasik şarkıdım ve blues, rock roll piyanist, şarkıcı, şarkı yazarı. Onun doğum gününü kutladık ve günümüze de uygun düşeceğini düşündüğümüz bir şarkı başlığıyla dünyayı yakmak istemiyorum tutuşturmak istemiyorum diyordu. I don't want to set the world on fire evet aslında yalnız tutuşma durumları yanma tutuşma durumları bir hayli gündemde özellikle de Lester Brown bir açıklama yapmış Lester Brown dünyanın en önde gelen çevre ve gıda konuları üzerinde uzun yıllardan beri, belki yarım yüzyıldan beri büyük çalışmalara imza atmış, kuruluşları ürün başında bulunmuş 4 Policy Institute diye dünya siyasetleri enstitüsünün başında ayrılıyormuş artık. Bir son kitap yazıp 80 yaşında emeklilik iyidir demiş. Ve son kitabı da daha henüz çıkmadımış. Önümüzdeki Nisan ayında galiba emekli ayrılıyormuş. Enstitüten de bırakıyor. Büyük geçiş yani fosil yakıtlardan güneş ve rüzgar enerjisine geçiş adını taşıyan bir kitabı yayınladıktan sonra gidiyormuş fakat dünyaya iki tane önemli uyarıda bulunmuş. Durum iklim değişikliği, küresel Yoksulluk ve açlık üçü bir arada bu konuda çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Ve durum çok kötüden çok çok daha kötüye gidecek, gidebilir demiş. Buna hazırlık nasıl yapılacağı konusunda da fazla zamanımız olduğundan da emin değilim diyor. Çok vizyoner bir adam açık radyoda da kendisiyle mülakat yaptığımızda Fevkalade etkileyici sözler de söylemişti bize de. Mesela Afrika'da Senegal'den Somali'ye uzanan sahil diye adlandıran sahel bölgesinde büyük, devasa bir toz çukuru oluştu diyor, toz çanağı. Ve bu bütün erozyonla bütün topsoil denen üst tabakayı götürecek ve o zaman da e, tabii üzerinde yiyecek bir şey yetiştirmek imkansız olduğu için o, e, o hassas tabaka gidince açlık baş gösterecek ve çok ciddi e, belaya girecek başları bir noktada buna uyanmaları beklenir demiş. Bu çok önemli bir şey yani. Bu uyanmak için işte dünyanın Lester Brown gibi kişilerle birlikte sürekli bir aktivist hareket içinde olması gerekiyor. İkincisi de Çin'den bahsediyor. Çin tabi çok büyük bir büyüme ve kalkınma vesaire gösteriyor ama 1990'dan bu yana Kuzey Çin ve Moğolistan'da toz fırtınaları, kum fırtınaları çok artmış, yani neredeyse yıllık olmuş halbuki 30 senede bir görülürken, 30-31 senede bir görülürken ve iki çöl, Badain Jaran ve Tengger çölleri genişleyerek yaygınlaşıp birbirleriyle birleşiyorlar ve bir büyük çöl oluyor, daha da büyük dev bir çöl, bir de Gobi çölü de sürekli olarak başkent Beijing'e yaklaşıyor. Çok ciddi tehlikelere işaret etmiş ve... Kenya, Kenya'dan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş ama daha onun kitabında muhakkak vardır. Çok derinlemesine inceliyor ve biliyor Afrika meselelerini. Bu hafta içerisinde yapılmış bir açık vardı Kenya evet, Hükümeti okuduk. tarafından. Açık gazetede dile getirdik. Bir buçuk milyon Kenyalı'yı açlık kriziyle karşı karşıya getiren bir durumun çok yakın olduğundan bahsediliyordu bu açıklamada. Ee, Yağışlar olmamış yine aynı şekilde. Biraz öncesini bahsettiğiniz gibi. Evet. Normalden çok az olması nedeniyle su ve otlakların tükendiğini, birçok hayvanın öldüğü söylenmiş. Önümüzdeki 6 ayda acil gıda yardımına ihtiyaç duyacaklarını söylemiş Kenya hükümeti. Ama Afrika kimin umurunda diye de sorulabilir. Öyle demeyin. Mesela Çin'den bahsettiğiniz Çin'in büyük yatırımları var Avrupa'da. Avrupalı şirketlerin büyük Afrika'da. Afrika'da. Avrupalı şirketlerin büyük yatırımları var. E, oralarda büyük gıda plantasyonları plantasyonlar açıyorlar ama bunu gıda yapmak için değil, daha çok biyodüzel yakıt üretmek için de kullandıklarından gıda bahsediliyor. Gıdayı da kendi, ülkelerine, kendi, kendi götürmek ülkelerine, ülkelerine götürmek için. Mesela Suudi Arabistan Suudi Arabistan'ın da Tamamen Etiyopya yani. içerisinde büyük gıda plantasyonları olduğu biliniyor. Oradan çıkan gıdaları da kendi ülkelerinde kullanıyorlarmış. Evet. Bu arada da ben demin gözümden kaçmış bir haberi de söyleyeyim. Hemen ekleyeyim. IŞİD Hristiyanları yakaladı ya Suriye'de elinde tutuyor. Evet. Suriyanileri. Irak'ta da düzinelerce e, insan kaçırmış. Yüzden fazla erkek e, aralarında dokuzda olan çocuğu Tikrit şehri civarında. Bunlar çok büyük bir endüstri, sektör yani e, rehine e, ticareti yapıyorlar. Ve yeni bir Birleşmiş Milletler raporu da e, bilinç kasti ve sistemli olarak Irak'ın çeşitli etnik gruplarını çok ağır insan hakları ihlallerine tabi tutuyor diye bir rapor gelmiş. 150 kişi kadınların da arasında bulunduğu ve yaşlıların da arasında bulunduğu 150 Süryani'yi de kaçırmıştı. Onlardan daha haber Kimsenin böyle şeylerle pek ilgilendiği de galiba yok artık. Evet Türkiye'den de çok fazla bir şey yok. Mesela ne Cumhurbaşkanlığı ne de Başbakanlık nezdinde yapılan açıklama var. Suriye'deki ve Irak'taki e, Süryani ve Asürlilere yapılan saldırılar karşısında. Ama HDP'den yapılmış bir açıklama var. Rojava'da Süryani ve Asürlilerin soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Koalisyon güçleri, aynı zamanda tüm demokratik güçleri hareket etmeye çağırmış. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Bu iyi bir Ciddi bir performans sergilediğini de burada belirtmek boynumuzun borcudur herhalde Halkların Demokratik Partisi'nin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iç güvenlik paketi görüşmelerini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra ve belki de onların da önünde çok ciddi protestolar yapıyorlar. Nitekim dün gene poşu takıp bu sefer protesto etmişler milletvekilleri bazı teklifin maddeleri gergin ortamda AKP öleriyle kabul edilmiş. Meclis önünde de bu teklifi protesto eden gruptan 9 kişinin de gözaltına alındığı haberi var. Bu arada Kobani'ye yapılacak Süleyman şah Zürbesi'nin inşaatını takip ediyor musun? Hayır. Yani, ne olacak? Protesi türbe olarak. yakında gelir başka bir yerde olur o zaman takip edelim hiçbir şey kaçmak. Yo fotoğraflarında özel dikkat isteniyormuş. PYD bayrakları girmesin kareye. Hadis yani bahsettik zaten bundan tesadüf olduğunu söyledik. Ya da bakış açısıyla alakalı bir durum olduğundan da hafifçe imalarda bulunduk. Askerler gazetecilerin sadece PYD bayraklarının görülmediği açıdan fotoğraf çekmesine izin vermiş. Bence... İzni mi vermiş ricam etmiş izin vermiş diyor haberde tarafta okudum bunu ve evet, hazır taraf demişken o zaman dünyanın en ilginç haberlerinden birine de fotoğraflarından birine de geçelim işte AKP'nin yeni Türkiye'si diye manşetten ve birinci sayfadan olduğu gibi vermişler AKP hükümetinin medyaya yönelik baskılarına bir yenisi daha eklendi diyorlar Vergi incelemesi, yayınlarını beğenmediği medya kuruluşları hakkında vergi incelemesi başlatmakla nam salan hükümet bu kez yazı işleri katında inceleme yapmak için müfettiş görevlendirmeye başlamış. Güldüğüme bakma yani aslında bir gülüş olarak kabul et lütfen. Çok acayip bir şey çünkü. Yani son anketinde AKP'nin oyunu %35 ile %39 bandı yani büyük bir oy düşüşünden bahseden gezici araştırma Şirketi mani polisle basan iktidar bir gün sonra da taraf gazetesine e, SPK sermaye piyasası kurulu müfettişlerini göndermiş halka açık ya taraf gazetesi anlayın bir şirket evet inceleme başlatmışlar fakat ilginç olan şey şu SPK uzmanları yazı işleri masasını seçmişler çalışmak için bina içinde. Bu da herhalde dünya tarihinde eşine az rastlanır. Nitelikte olmadı diyemem. Vardır. Ama sabah toplantısı yapılır. Bilmem bilir misin? Gazetelerin geleneksel şeyleridir. Genellikle saat 10 sularında genel yayın yönetmeninin hazır bulunduğu bir bütün haber, hı hı. hangi haberler, dünya ve gün haberleri. açıkçası günde 20 saat e, toplantı yapıldığı için <gülüyor> ben pek alışkın değilim evet. <gülüyor> o başka. 3 SPK uzmanı yazı işleri masasında çalışmış. Sabah toplantısına da kısa bir süre katılmışlar sonra kalkmışlar ama. Fark edip mi kalkmışlar? Ah korkuyorlar be. Ah yazı işleri. Kalkalım hemen. Başka masa yok mu? Yok. O şekilde mi kalkmışlar? Yok yemek molası verdik diye gitmişler. Karınları acıkmış herhalde. Fotoğrafları var. Yalnız yüzleri mozaiklenmiş müfettişlerin. Çünkü o kadar yazı işleri toplantısında müfettiş. Biraz yani Nikolay Google'ü de almadan geçemeyeceğiz burada. Şimdi bu gibi büyük yazarları Daima anlıyoruz. Bugün sıra büyük Rus yazarı Nikolay Gogol'de. Hiç aklınıza şey gelmiyor değil mi? Yani gazeteci refleksiyle hareket edip biz bu adamları nereye otursak da bu şekilde haber için güzel bir fotoğraf karesi çıkarsak diye bir e, düşüncesi olduğu varsayımı yok değil mi kafanızda? Taraf gazetesinin. Yapmışlarsa aferin. Ha, tamam. Bravo. Tamam. O zaman dikkatli olmaları söyleyeceğiz bundan sonraki müfettişlere. Evet. Oturduğunuz masanın ne masası olduğunu bilerek oturup böyle boy boy fotoğraflarınız çıkıyor sürmanşetten. <gülüyor> Hatta manşetten <gülüyor> sürmanşetten evet. Neredeyse bütün sayfayı kaplayacaktınız. Evet. Gazeteciler ciddi bir şekilde ellerindeki notları karıştırırlarken masanın baş tarafında 3 genç müfettiş. bir hanım. Diğer biri kadın. Ötekiler erkek aralarında inceleme yapıyorlar. Mali inceleme. İki iş bir arada aslında. Fena değil yani. Hem günün gündemini bir yandan dinlerken ya bu hesaplarda bir şey var mı acaba falan diye. Böyle. Bu, bu güzel bir haber hakikaten. Sabahki gündem toplantısı yazı işleri masasında çalışan SPK müfettişleriyle başlamış. Sabah <gülüyor> şey de güzel. Taraf çalışanları diyor haberde dün işe geldiklerinde yazı işleri katında 3 Gizemli şahısla karşılaşmışlar. Allah Allah siz kimsiniz? Merhaba ya. Biz müfettişler 8.30'da binaya gelmişler. Onlar da Hı, erken gelmişler. Evet. evet. Gazeteciler gibi tembel değiller tabii onlar. Gelmişler. 11 11'deymiş toplantı. 8.30 ile 11 arası araştırmalarını yapmışlar. Sonra gündem toplantısı başlarken de masada oturmuşlar. Sonra molanın ardından da gün yazı işleri katında çalışmayı sürdürmüşler. Tarafın patronu sahibi Başar Aslan da basın özgürlüğünü ağzından düşürmeyenler ortaya çıkan bu tabloyu bize açıklasın diye konuşmuşlar. Tuhaf haberler derken bir başka tuhaflığa da değinmeden olmaz herhalde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu Zaytun tipi haberciliğin iflasına doğru götürecek yalnız durum yani yani bunun Zaytung'da bir alakası yok ama yapılan olaylara baktığınız zaman Zaytung'un söylediklerinin gerçek olduğundan evet işte o yüzden Zaytung bahsedildiğinde çok zorlaşıyor yani her, her yazdığı gerçek oluyor zaten. insanlar Zaytung'da paylaştıkları şeylerde sosyal medyada paylaştıkları postlarda bu Yeni Süleyman Şah türbesinin tamamen seyir olacağından bahsedili bahseden fotoğraflar birbirlerini atıyorlar. Gerçeğe baktığınız zaman gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. <gülüyor> Şimdi Seher bir türbeden bahsediliyor. Bir başkası da böyle yine Zaytung'u analım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası ile ilgili konuşmuş. Politika faizinde gerçek pardon, çeyrek puanlık indirme giden Merkez Bankası'nın kararını değerlendirmiş. Bize karşı bağımsızlığını savunuyorsun da başka yerlere mi bağımlılığın var? Bir de bunu söyle demiş. Hayır ola başka yerlere bağımlılığım var diye mi sormuşmuş? Evet. Aynen böyle sormuş. Bu bir gerçek haber. Gerçek. Dünyanın stres dolu işlerinden biri olsa gerek. Merkez Bankası'nda çalışmak. Özellikle üst düzey bir yöneticiyseniz. Bir yandan para politikaları, bir yandan dünyadaki gelişmelerin bunun, bunun üzerindeki etkisi. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bütün her şeyin üzerindeki etkisi. O, ama hepimizin üzerinde var. Dünyanın en stres dolu işi açık gazetenin acar muhabirliğini yapmak tabii. Bir de Merkez Bankası'nın evet. üst düzey yönetici olmak. Bize karşı bağımsızlığını savunuyorsun da başka yerlere mi var? Bir de bunu söylüyor. Daha önce Merkez Bankası başkanından önce Cumhurbaşkanı bir e, sanal dışarısıyla konuşuyordu değil mi? Fuat Evet. Hı hı. Ondan önce de Mickey Mouse'la konuştu diye bir rivayet duydum ama o doğru değil Zaytun haberiydi herhalde. Mickey Mouse'u tehdit etmemiş değil mi? Nerede? Zaytun'da mı okudunuz? Zaytun'da okudum. Hmm. Yok ben <gülüyor> Mickey <bir> görmedim. Mickey Mouse'la bir <gülüyor> bolemin ee, görmedim. Yani şimdi e, Fuat Avni'den sonra bir sanal karakterden sonra şimdi de Merkez Bankası ile polemiğe girmiş. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine 2.45'e kadar gerileyen dolar da 2.49'u aştı deniyor. Faiz eleştirisi doları zıplattı diye beraber. Şimdi başka da bir şey var aslında daha da ilginç bir durum. Bir ara e, Merkez e, Cumhuriyet Gazetesi'nde de ekonomide isyan günleri diye bir manşet var ve Erdoğan dün Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili ağır bir konuşma yapınca yani dışa kökü dışarıda suçlaması yaptı. Evet. Bu da yeni yani tarihte çok sık rastlanan bir olay değil. Merkez Bankası'nın başkanına bir cumhurbaşkanı tarafından yapılması dolar fırlayınca e, şimdi Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı darbecilikle suçlamış. <gülüyor> ya aşağı yukarı Merkez Bankası'nın paralel yapı ve devlet olduğuna dair imaları da var. Yani paralel ile alakalı bir bağını bulsalardı zaten o koltukta oturuyor muydu? Yapmayın. Kimler geldi? Kimler gitti? Ama darbecilikle suçluyundun. Kime bağımlısın? Ne demek? Kime Bize bağımlısın? Bize söyle. Yani genel olarak dünya para birimi olarak ya baktığınızda para birimleri neyle ölçülüyor? Faiz lobisiyle. Dolarla ölçülüyor. Petrol Hı, neyle pardon. ölçülüyor? Dolar üzerinden. Varil fiyatı gene dolar üzerinden ölçülüyor. E Amerika Birleşik Devletleri'ni ima ediyor diye düşünüyorum ben normal. Fazla... Üzerine kafa patlatmadan. Tamam. Ama... teorileriyle beraber farklı yerlere varabilirsiniz. Farklı ilçelerine varabilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ekonomi yönetimi New de falan. rahatsız olmuş. Akşamüstü Başbakan'la planlanmış randevusuna giden Babacan'ın istifa haberleri ileri sürmüş. Bu, bu konudaki en yetkili kişi kim? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı tabi. Evet. Bu konuları kim açıklar? <gülüyor> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı yok böyle bir şey demiş. Niye istifadesi? istifadesi? 4 ay kalmış. 4 ay, 5 ay mı kaldı seçimleri? Ne kadar kaldı? 5 ay. 5 ay kalmış seçimleri. 5 ay da değil. Mart, Nisan, Mayıs, azıca 4 ay. 4 ay kalmış. 4 ay dayansın ondan sonra zaten 3. dönem kurulu gereği bir daha milletvekili olamıyor babacan. Ardından zaten özel sektörde şimdi Ama iki, çalışan. Ama 2.5 saat sürmüş görüşme ve sıkıntılı konular özlemişler de birbirlerini. Yani. Babacan şimdilik istifa etmedi ama kriz var diyor haberde. Ee, bu arada da e, şeyde konuşmuş. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç da çocuklarım 6 ve 8 yaşında iki çocuk sahibi bir baba olarak çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyorum demiş. Köyste kastetmiyor aslında ama onu da kastetse iyi olabilir. Ve son olağanüstü en ürkünç haberi de sonra saklamış olun birinci saatin sonuna. Ve Şırnak'ta Cizre'de 15 Ocak'ta polis kurşunuyla ölen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın katil zanlısı ani bir sürpriz bir itirafla ortaya çıkmış. Bu da çok sık rastlanan türden bir haber değil, bunu söylemeliyim. 12 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü kim açıklamış? Özel harekatçı. Başbakan ve İçişleri Bakanı kesinlikle polis yapmadı dediği ve dışarıdan, yani kimin yaptığı belli olmayan bir olaydı. Üzerinde epey durma fırsatımız olmuştu açık gazete programında burada. Ve telaş ve kaygı içinde 12 yaşındaki Nihat cinayetiyle yeni bir itiraf gelmiş. Bu da Zaman Gazetesi'nin manşetinde bugün. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca şüpheli olarak tutuklanan özel harekat polisi H.V asıl faidin mesai arkadaşı M.N.G olduğunu açıklamış. Hakkımızda dedikodu çıkmasın bunu zaman gazetesinden okumayalım. Doğrudan sabah gazetesinden okuyalım ki e, sabah gazetesinin evet. yaptığı, kuşa çevirmiş olduğu haberde bile bu detayları görebilmek mümkün. E, H.V ifadesini değiştirmiş. Savcı ve hakime yeniden ifade veren H.V Sabah internet sitesinden aktarıyorum. MNG önce çocukların üzerine aşırtmalık gaz attı. Sonra pompalı tüfekte 3-4 el ateş etmesiyle yolun karşısında duran bir çocuk yere düştü. Ui MNG'ye atma atma sen ne yaptın dedi. İlk ifademi ilk ifademi MNG ve arkadaşıma zarar gelmesin diye öyle verdim. Ama tutuklanınca her şey değişti demiş. Hv'ye tahliye edilirken bu sefer MNG tutuklanmış. Aman Bunların, ya. Bu MNG'de HV'de bu iyiydi. Hepsi polis. Evet. Ve Tekrar yani, geçmişi hatırlayalım. <gülüyor> ne denilmişti? Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Böyle bir olayın olmadığı Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından evet, dile getirildi. Evet ikisi tarafından ve, pardon Başbakan ve İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı tarafından dile getirildi. Polisle hiç ilgisi yok demişlerdi. Ama polis, polis anlatıyor. Polis anlatıyor burada. Ve çok bürkünç ifadeler var. Ben çocukların bulunduğu yere gaz attım. O da pompalı tüfeğiyle 3-4 el ateş etti. Yolun karşısında duran bir çocuk yere düştü. Yani anlatılan da bu. yani. Ve pompalı ki... tüfeğiyle çocukların üzerine ateş edildiğinden bahsediyor. Evet. Nihat Kazanhan. 12 yaşında bir çocuk nasıl öldürüldü? Bu olayla ilgili başta kimsenin tutuklanmayacağını düşündüğünü ama işlemediği suçtan dolayı tutuklanınca bildiklerini anlatmaya karar vermiş. E, Türk siyasi kültürünün ee, en bilindik özelliklerinden biri olan tekzip ya da bir özeleştiri gelecektir muhtemelen Başbakan'dan. Değil mi? Başbakan'dan gerekiyor. Zaten mecliste de zaman e, raf süresi dolmuş bir şey atılmış ve gösterilmiş gaz bombası. Onu belki 9.30'dan sonra e, söyleme imkanı buluruz. Akıl alır gibi değil yani haberler bizi şaşırtma o kadar kolay değildir ama oldu bakalım. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün Bengi yok. İzmir'de. Evet. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Bugün biraz e, Türkiye'ye geri dönelim. E, son iki konuşmada daha teorik gidilmişti. E, şimdi Türkiye'ye bakıp biraz da tarihsel bir perspektiften analiz edip, büyümenin getirdiklerini limasaya yatırmakta yarar var bunu çeşitli sektörlere odaklanarak yapmak mümkün. Ee, hani bugün biraz tarımdan bahsedelim isterseniz. Ee, i̇şte 1950'lerden itibaren tarıma baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu tarımdaki büyümenin getirdikleri, götürdükleri, ekolojik anlamda maliyetleri, büyüme sonunda kazananlar, kaybedenler. Hani bunu da daha ekonomi politik anlamda ele almak mümkün. Hani sadece o sektöre bakarsak bile çok bize önemli e, bulgular evet. gelecek. Evet. E, ne görüyoruz? Marshall yardımını görüyoruz 1950'lerden sonra ve e, bayağı ciddi bir mekanizasyon e, izlenmekte. Akabinde de barajlar yapılmaya başlanıyor. Solama projeleri yapılmaya başlanıyor. Ve e, artezyen kuyularından sular çekilip kullanılmaya başlanıyor. E, paralel bir e, gelişme de e, kimyasal Kullanımı hem e, antipestisit hem gübre anlamında çok ciddi bir e, kimyasal e, girdinin tarıma zikredilmesi söz konusu. E, tabii bunun ciddi etkileri olmaya başlıyor ve bu etkileri biz 1980'lere geldiğimizde e, maalesef e, çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Burada enteresan bir husus, e, barajlar yapılırken. E, en başta demirler olmak üzere barajlar kralı olmak, baraj yapmak Türkiye'de çok önemli politik anlamda getirisi olan bir yatırım. Ama mesela kimse yağmur sulaması ya da damlama sulama üzerine yatırım yapmıyor. Yani şöyle bir şey mümkün mü? Barajlar kralı gibi damlama sulama kralı. <gülüyor> Böyle bir şey olmamış değil mi? Damlama kırıldı. Damlama kırıldı. Evet. <gülüyor> evet, yani şey de bu... Ben tabii yaşım itibariyle çok net hatırladığım bir şey bu. Evet. O bütün o biçer mekanizasyon dediğin evet. şey çok büyük bir etkiydi biçer döverlerin, traktörlerin filan bütün tarım hayatına girmesi ciddi bir büyümeyle de eş değerde tutuluyor. Arkasından da o meşhur DDT şeyleri geldi. Bütün her tarafa serpilen zehirlerin aslında sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorduk. Büyüme. Aynen. Bir de e, mesela sulak alanlar kurutuldu. E, Takım doğal zenginliklerin olduğu alanlar tarıma açıldı. Bunların doğrudan Doğal hayata etkisi olduğu çok açık ama su kullanımı ve kimyasal kullanım bu daha sonraki yıllarda maliyetlerini gösteren e, kullanımlar oldu. E, yani mesela GAP'a bakalım. E, GAP beraberinde biliyorsunuz çok ciddi bir solama network'ünün e, yaşama geçmesini getirdi. Ama şu an gidip bölgeye bakın çok ciddi bir tuzlanma, tuzlanma var. Evet. var. E, hakikaten böyle kilometrelerce kare alan e, hiçbir şey kalmamış durumda. E, Harran bölgesinde aşırı sulamadan dolayı görme fırsatım oldu. E, biraz, evet. Aşırı sulamadan dolayı e, ve yüksek ısı beraberinde tuzlanma problemi getiriyor ve tamamen hayat orada bitmiş durumda. Evet. Kimyasal kullanmanın maliyetlerini gördük ve görüyoruz. Hem yeraltı sularının kirlenmesi, hem doğal hayatın doğrudan etkilenmesi, hem nehirlerin kirlenmesi. Nehirler sayesinde de, nehirler dolayısıyla da e, denizlerin e, ciddi bir şekilde kirlenmesi öyle söz konusu. Alanlar, öyle alanların olması söz konusu. Buna belki bir de son yıllarda tabii e, genetik teki, Değişikliklerin, gelişmelerin, tırnak içinde gelişmelerin tarım sektörüne konmasından bahsedebiliriz. Burada yani genetiği değiştirilmiş organizmalardan tabii bahsediyoruz. Bütün bunların çok ciddi ekolojik maliyetleri olduğu ya da ekolojik riskleri beraberinde getirdiği malum. Çok dikkat çekmeyen bir husus hep barajlardan bahsedile geldi çevresel maliyetler konuşulurken ama... Ee, açılan artesian kuyuları ki bunların çoğunun e, izni yok. Açıyorsunuz kuyuyu. Bir tane motor takıyorsunuz. Ve e, devlet su işleri de biraz göz yumuyor açıkçası. E, ve ne bileyim sizinkine göz yumdu. Benimkine de göz yumuyor. O zaman üçüncü kişininkine de göz yumuyor. Bunlardan binlerce var. Ve oh. Anadolu havzasına baktığınız zaman taban suyu dediğimiz suyun giderek azalmakta olduğunu görüyoruz. Bu da aşırı su tüketimi. Bunun başlıca müsebbibi tarım. Yani Türkiye'deki su kullanımı'nın en yoğun olarak gittiği alan tarım ve hayvancılık, hayvancılık. Şöyle de bir inanç var. Yani fazla sularsak. Ürün artar diye bu tabi belli bir noktaya kadar doğru ama belli bir noktadan sonra e, fazla sulamalar tam, tersi, tam tersi etkileri olduğu hem yani kısa dönemde de verimi düşürdüğü maalesef bilinmiyor. E, şimdi bu yani ekolojik alanda yaşanan problemler bunları gayet iyi görmekteyiz. Son yıllarda şu oldu bu da enteresan e, özellikle 2000'lerin başından itibaren biraz da... Ak Parti döneminde daha sıkla görmekte olduğumuz bir olgu, ee, tarım alanlarının e, madenlere ve yerleşime tekrar açılması süreci başladı. Ki son e, şu an tartışmakta olan, son günlerde tekrar ısıtılmış olan e, zeytin yasası diyebildiğimiz gelişimde bunun en somut örneği. Yani küçük e, zeytin alanlarının e, şu an biliyorsunuz bütün zeytin alanları koruma altındayken bu yasayla birlikte e, en başta madenciliğe ve imara alınır. ...açılmak üzere o korumanın kaldırılmasına yönelik bir yasa tasarısından bahsediyoruz. Ve mesela bu yasa tasarısının görüşüldüğü ana komisyon çok enteresandır. İşte Tarım Bakanlığı'nın komisyonu değil, Enerji Bakanlığı'nın komisyonu. Yani olayın nereden nereye geldiğini de göstermek açısından çok önemli. Tabii bu ekolojik alandaki maliyetlerin... Yanında da e, tarımdaki bu gelişmenin etkileri ne oldu? E, Türkiye toplumunu çok hakikaten böyle e, ortadan yaran bir gelişmeden bahsediyoruz. Yani bir yandan herkesin konuştuğu, bildiği e, çekim ve itim e, güçleri söz konusuysa işte 1950'lerde yaklaşık %70'i Türkiye nüfusunun e, kırdayken bu oran şu an %30'lara inmiş durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir tarımdan kente göç ve dolayısıyla proletaryaşma e, süreci yaşandı. Öbür taraftan da tabii e, kıra baktığımız zaman kırda e, küçük üretici, büyük üretici bu mekanizasyondan, sulamadan e, aynı miktarda mı yararlandı? Yoksa e, büyük üreticilerin e, kazancı daha mı yüksek oldu? Eldeki çalışmalar e, ikincisine işaret etmekte. Bir diğer husus da bu dönüşümün kadın erkek emeği üzerinde ne tür etkilerinin olduğuna yönelik. Mesela mekanizasyon genelde erkeğin yaptığı bir şey. Yani Traktör genelde erkek kullanıyor, biçer genelde erkek kullanıyor. Dolayısıyla 1950 öncesinde kadın kırda üretim sürecinin çok daha vazgeçilmez bir unsuruyken... E, mekanizasyonla birlikte erkek egemenliği daha artmaya başladı. Yani bütün bu süreçleri çok farklı perspektiflerden değerlendirmek, incelemek mümkün. Evet, mesela demin şey dedin, ona bir küçük parantezde geri döneyim izin verirsen. Bu genetik biliminde kullanılması işte hem pestisidlerin falan çok ilginç bir habere rastladık birkaç hafta önce. E, sivrisineklerin e, hastalık yani sivrisineklerin artık e, tamamen e, pestisidlere karşı e, bağışıklık Güçlenmiş kazandığı, oldu. güçlendiği evet. dolayısıyla da şimdi e, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle mücadele ediyorlarmış yani çoğalmasınlar diye kısır sivrisinekler üretmişler. <gülüyor> Böyle akıl dışı, akıl durdurucu şeylere başvuruyor artık. Evet orada da belki iki noktayı Masaya yatırmakta yarar var. Birincisi bu işler yapılırken hem ekonomi politik anlamda kimler kazanıyor, kimler kaybediyor bunlar çok fazla tartışılmamış durumda. Ya da yani zımnen kabul edilmiş. Birileri fakirleşecek, birileri daha zenginleşecek diye. Ama hep böyle bir büyüyoruz retoriği içerisinde. Kaybedenler varsa da bunlar ileride merak Etmesinler, evet, telafi. telafi edeceklerdir şeklinde bir anlayış var. E, fakat ekolojiye yönelik maliyetler çok enteresan. E, hep böyle ileride çözeriz, sonra çözeriz, sonra hal ederiz. Yani mesela GAP yapılırken, e, GAP e, master planında e, işte, e, aşırı sulamanın tehlikelerinden... E, bahsedilmekte. Hem ciddi bir şekilde bahsedilmekte. Fakat GAP fonksiyonel olmaya başladıktan sonra bunlar unutulmuş durumda. Güneydoğu Anadolu Projesi Güneydoğu değil Anadolu bahsediyoruz. Bir barajla bütün Baraj de. ve büyük ölçüde artık şu an akıllanıldı. Yağmurlama, damlama sistemlerin yeni, yeni geçiliyor. Fakat çok geç. Yani vahşi sulamayla ve nan volümetrik sulamayla, yani siz bir ödemenizi yaptıktan sonra istediğiniz kadar sulayabiliyorsunuz e, arazinizi. E, herhangi bir bilgilendirme, bilinçlendirme çalışması yapmadan bol miktarda su veriyorsunuz. Ve bölgenin e, çok yıllar, yüzyıllar önce e, ekip bırakmış olduğu pamuğa geri dönüşü söz konusu. E, yer gök pamuk ekilmiş durumda. Ve aşırı sulama ...Suriye sınırı yakınında... Yani ...Kod farkından dolayı... ...suyun tekrar... E, ...satığa çıkması... ...aşırı sıcaktan dolayı buharlaşma... ...akabinde de tuzlanma... ...gelmiş durumda. Yani şu soruyu... ...sormak mümkün. Bu kadar... E, ...milyarlarca e, dolarlık... ...proje yapılırken... ...büyük baraj ve... E, ...Türkiye'nin en büyük barajı yapılıyor ve... ...birçok da ufak baraj yapılıyor... ...kilometrelerce uzunlukta... ...sulama kanalları yapılıyor... Neden işte maliyeti biraz daha arttırarak, ufak bir şekilde artarak, çok da böyle e, drastik bir artıştan bahsetmiyoruz. Mesela e, damlamaya veya yağmurlamaya geçilmemiş. Hep işte orada şey var. Yani barajlar kralı olmak önemli. E, daha e, efektif su, suyun kullanılmasına yönelik e, yatırımla yapmış olmanın politik bir getirisi yok. Yani evet barajı açarken ki mutluluğunu görüyoruz. Onun Türkiye genelindeki karşılığını da görüyoruz. Bunun politik getirisini de görüyoruz. Ama fazla su kullanırsanız tuzlanma olur diyen birinin kimseye iknesi dikmedi Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Evet çok şimdi bu barajlar vesaire gibi çok büyük projelerin bu sefer de köprüler ve hatta Kanal İstanbul gibi de tekrar önümüze çıktığını görüyoruz ve pekala ekolojik bir faciayla sonuçlanabilir yani. Şimdi işte buralarda bu ekolojik maniyetlerin bir kısmını öngörmek Büyük bir kısmını öngörmek mümkün ve dolayısıyla bu tür projeler düşünülürken bu maliyetlerinde e, karar alma süreçlerinde özellikle o bölge halkının bu işten e, bir anlamda en direkt eklenecek olan kesimlerin e, görüşüne alınması mutlaka gerekiyor. Ama bir başka boyut var ki genelde dikkat edilmiyor. E, o da e, bu tür yatırımların... Ee, özellikle genetikte olduğu gibi, Kanal İstanbul'da olduğu gibi, beraberinde ciddi e, belirsizlikleri de getirdiği. Yani ne olacağını tam bilmiyoruz. Yani siz bir bölgeye baraj yaptığınız zaman, belli bir kilometre kare su altında kaldığı zaman, bunun ekolojik etkilerini 3 aşağı beş yukarı kağıda dökmeniz mümkün. Ama bir genetiğe geçtiğiniz zaman, ya da bir Kanal İstanbul'la Karadeniz Marmara suyunu birleştirdiğiniz zaman, bunun etkilerinin ne olacağına dair, şu an mevcut e, bilimsel düzey size çok çok da net bilgi veremeyebiliyor. Bir belirsizlik var. O belirsizlikten dolayı ne olacaktır, ne gelecektir? İşte e, biraz önce e, sizin söylediğiniz örnek yani sivriseneklerdeki gelişmeyi herhalde öngörmemişlerdi. E, bunun gibi birçok e, nokta çıkabiliyor. E, dolayısıyla da biz ne kadar... E, belirsizliklere e, hazırlıklı olmalıyız. Ne kadar da bunları işte e, tüp kullanmıyor muyuz, yani risk almıyor muyuz mantığınla e, kabullenmeliyiz. E, yani tüpteki risk ile e, bir e, genetiği değiştirilmiş organizmadaki risk aynı tür risk değil. İkisi farklı risk. Yani bunu Hı maalesef göremiyoruz. Bunun da altını çizmek lazım. Maliyet ve bedeller de tabi hiç hesaplanmıyor, e, Değil mi? Bu da tabii. externalization denilen yani bu dışsallık olarak zaten çevre ekoloji hiçbir şekilde bu ekonomik hesaplara girmiyor. Önemli olan kar. Hiçbir yıkımı evet. öngörmüyoruz. Bu aslında burada bugün gazetesinde seninle yapılmış olan mülakata da geliyor birazcık yani inşaatlarda madenlerde kaç kişinin öldüğü tarımdan sürülenlerin şehirlerde neden kayıt dışı ve sigortasız çalıştırıldığı gibi maliyetlerin hiç hesaba katılmadığını Aynen. söylüyorsun ve önce fakir üretip sonra yardım ediyoruz diye de hoş bir başlıkla koymuşlar bu, bu Perihan Çakıroğlu'nun mülakatını birazcık bunun üzerinde durmalıyız değil evet, mi? Evet yani e, bu tür e, tırnak içinde büyüme projelerinin özellikle tarım tartıştık e, beraberinde ciddi miktarda kırdan kente göçü e, son kertede işte bir işçi ordusunu yarattığını biliyoruz. Hatta Lumpen proletaryayı yarattığını biliyoruz. E, bu kesimin de e, büyük oranda 1950'ler 60'larda ama halen şu an için de önemli bir e, mertebede en formal sektörde çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sigortası yok, e, herhangi bir güvencesi yok. E, hani bir şekilde patronun e, istiğine göre işten çıkartılabiliyor. E, emeklilik hakkı yok. Bir e, yaralanma kaza durumunda e, alacağı destek daha sınırlı. Bir olayın bu boyutu var. Bir de özellikle sanayiye baktığımız zaman, inşaat sektörüne baktığımız zaman, madenlere baktığımız zaman, ama Türkiye'nin hemen hemen bütün sektörlerini değerlendirdiğimiz zaman risk unsurunun, tehlike unsurunun olduğu sektörlerin hemen hemen tümünde önlemlerin son derece yetersiz alındığını görüyoruz, denetlemelerin son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Bir de zaten olayın içerisinde enformalite olduğundan, yani biraz nasıl denetleyeceksiniz siz en formal olan bir sektörü? Yani e, mesela boya sektörünü düşünün. Türkiye'de 600 ile 800 arasında boya atölyesi var ki kayıt dışı. E, 200, 150 metrekarelik yerde 10-15 kişi çalışıyor, boya üretiyorlar. Son derece kötü koşullarda e, gidip gezmişliğimiz var. Şimdi bunları zaten yeri yurdu <gülüyor> belli değil. Kim nasıl gidip denetleyecek de orada sağlık koşullarının e, temin edildiğini denetleyecek. E, öbür taraftan tabii bu kadar güçlü bir enformalite varken siz formal kesimi de gidip çok fazla sıkıştıramıyorsunuz. E, formal kesim de diyor ki yani çok fazla üstüme gelirsen ben de enformal for, en olurum. Yani dolayısıyla yani da bu düğel yapının getirdiği... Kayıt dışına geçerim. Ben kayıt de hiç şey yapamaz. Aynen. Bunun tabii hem... Ee, insan üzerinde maliyeti var hem ekoloji üzerinde maliyeti var. Yani şunu zannediyor muyuz? Yine verdiğim örneğe geri dönelim. En formal e, boya atölyelerine bunlar e, büyük ölçüde işçisinin sağlığını da düşünmüyor. Öbür taraftan. Ee, ekolojik maniyetleri de düşünmüyor. Ha bu insanlar kötü insanlar mı? Böyle Mars'tan gelip hani kötülük yapmak üzere mi Türkiye'de kurulmuşlar? Değil. Bunlar çok daha sistemik problemler. Sistemin çıkarttığı, ürettiği problemler. Yani burada tek tek e, atölyeleri alıp yakalım e, sahiplerini asalım tabii ki yani. bu tür jandarma yöntemleriyle bu işin çözülemeyeceği de çok açık. Ama Türkiye'de şu an için %30'lar, %35'ler mertebesinde en formalite varsa ki bunun gerisinde büyük ölçüde tarımın çözülmesi sürecini görmek lazım. Yani konuşmayı bitirirken belki o bağlantıyı, o köprüyü yaparak <gülüyor> bitirelim. Sanayideki enformal yapının gerek ekolojik, gerek insan sağlığı ve insan hayatı üzerinde ciddi maliyetleri olduğunu görmemiz lazım. Evet, yani şey, bu, ve bunların üzerinde Hemen hemen hiç konuşulmaması da medyanın da e, ciddi şekilde sorgulanmasını kendini de sorgulaması e, gerektiren bir şey gibi görünüyor gözüme yani evet, bunlar bahsedelim. çok ciddi sorunlar ve hiçbir yerde görmüyorum işte burada şimdi bu program çerçevesinde konuşuyoruz yalnız akademik çevrelerde filan <gülüyor> belki yani her her gün. E... Gayri yani resmi rakamları da katarsanız dört kişi, beş kişi e, ölüyor iş kazalarında. E, ancak rakam böyle onların üzerine çıkınca büyük kentlerde olduğu zaman e, sansasyonel haber ne, olarak yürüyor. O ben. da bir gün, iki gün unutuluyor sonra. Evet yani asansör kazası diye adlandırılan işte o Mecidiye köyde eh, eh, de hiçbir tutuklu göz altında filan kalmamış mesela. Evet. Unutuldu gitti. Evet peki Fikret, çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Aynen. Evet önümüzdeki buluşmada yine biraz teoriye döneceğiz. Böyle biraz teori biraz Türkiye evet, evet devam ediyoruz. Teşekkürler. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete Domino'dan dinlediğimiz bir şarkı daha. Şarkıcının ve müzisyenin 87. yaş gününü kutladık. Just can't get new Orleans of my mind. Yani new Orleans'i kafamdan çıkaramıyorum. Diye. iyi bir kendi memleketine yapılmış bir methiye. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30 3 dakika geçerken tekrar birlikteyiz. Evet. Savaş rüzgarları, yeni savaş rüzgarları bir yandan esiyor. Türkiye içinde de fevkalade ciddi gerilimler yaşanıyor. Bu arada bir dünyadan da ilginç bir haber daha var. Onu da söyleyelim. Bu Snowden belgelerinden bir tanesi daha çıktı ortaya ve Kanada'da gizli servis bütün Kanadalıların cep telefonlarını dinliyormuş. Ve izliyormuş ve kaydediyormuş ileride kullanmak üzere. Yalnız olmadığımızı bilmek çok sevindirici mi? Yoksa üzüntü mü verici? 3-3 yani edemeden. hakikaten. Yani milyonlarca vatandaşın e-maillerini depoluyormuş. Bir kenarda tutuyormuş yani ve bunların... Yani her bu konu geldiğinde her seferinde söylediğimiz bir şey var. Yani zaten ne var? Benim dinlenecek, izlenecek bir şeyim yok ki. Her yaptığım yasal diye düşünenler için çok hatalı bir düşünme tarzı olabileceğini söyleyelim. Birçok açıdan yani demokrasinin ölüm ilanı demektir bu bir kere. Zaten temel hak ve özgürlüklerin mahremiyet hakkında ama daha da önemlisi bu data meta-analysis meta denilen şeyle üst analizle mesela bütün hayatınızın gidişatını kontrol altına almak onlar için mümkün hale geliyor ve isterlerse şantaj da yapabilirler. İstediklerini yapabilirler. Yani siz mesela son iki senenizde daha sık telefon görüşmeleri yapıp e-mail haberleşmesi yapıyorsanız psikiyatrınızla bir sorununuz olduğu üzerinde odaklaşabiliyorlar. Ee, bir de ondan sonra da hastaneye gidip mesela bir e, alkol e, testi bilmem ne yapılmışsa size o bağlantıyı da bir güzel kurdukları gibi bir de eşinizin dışında bir ilişkinizde daha sık görüşülüyorsa bittiniz demektir. Eğer istiyorlarsa devletin pençesinde İnim inim inleyebilirsiniz. Yani. Bu yasal bir şey mi? Yani sonuçta Türkiye'ye <gülüyor> baktığınız zaman e, Atatürk'e de değil doğrudan şu anda Kanada'da bulunan Cemil Çiçek'in söylediklerine baktığınız zaman bu durumun e, bir karşılaştırmasını görebiliyorsunuz. Cemil Çiçek Kanada'da bu konu üzerine Kanada hükümetinin bu dinlemeleri üzerine mi konuşmuş? Evet tam olarak bu konu üzerine konuşmuş bana kalırsa. Parlamentolardan karar çıkar e, parlamentolardan karar çıkartılmaya çalışılıyor. Kanada'da daha evvel bu manada alınmış kararlar var. Biz kendimizi anlatamadığımız için ya da bu konuda karar verenler tek yanlı bilgilendirdiği için maalesef bu karar çıkmış demiş. Hangi karar? Ya ben, benim aklıma şey geliyor sizin okuduğunuz haberden sonra. Ondan bahsediyordum. Hakim kararı olmadan dinleme yapılabilmesi durumu geliyor. Yani en son bu iç güvenlik yasası içerisinde evet. geçen maddelerden bir tanesi de. E, acil durumlarda hakim kararı olmaksızın dinleme kararının alınması emniyet genel müdür ya da istihbarat daire başkanının yazılı emriyle 48 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayını sunulacak ama ondan önce de dinlemeye başlanacaktı. Belki buradan e, bir örnek ve karşılaştırmaya gidiyordur Cemil Çiçek diye düşündüm. Bizim sabıkamız yok sicilimiz temizdir ama iftira etmek için de delile de gerek yok demiş. İşte tam da benim söylemek istediğim şey buydu. Yani Cemil Çiçek de zaten tescilli bir demokrasi, havarisi sayılmaz, doğrusu çeşitli biçimlerde. Daha, daha önceden AKP öncesindeki siyasi hayatında hatırlıyoruz. Demokrasi aşığı değildir yani e, tam anlamıyla. Fakat şimdi flört durumlarından falan mı bahsediyorsunuz. Donlar vardı. Sırtımızdan hançerleyenler var filan diye de Ermeni meselesinde yani Hranti'nin öldürüldüğü zaman Hranti'nin konferansının yapılmasını engellemişti filan. Engellemeye çalışmıştı. Şimdi başka bir şeyden bahsediyor. Pony Express adını taşıyor. Bu Kanada'daki. Belki de onu araştırıyordur. Düğüm Çiçek oraya gitmiş. Bu yani Midilli Express'e hani var ya çocuk oyuncağı güzel adlar da koyuyorlar. Pony Express deyince bütün çocukların aklına yüzüne kocaman bir gülücük gelir. Aa, ne güzel at işte. Midilli filan. Öyle bir e, yazılım kullanıyorlarmış. Kanada Gizli Servisi. Adını da öğrenmek istiyor musun? Kanada Gizli Servisi'nin CSE CSI. -E. Communication Security Establishment yani güvenliğini sağlamak için <gülüyor> Kanadalı vatandaşları kuruluş bu. Bütün bu metadatları toparlıyormuş. Üst verileri ve bütün trafiğiden iletişim yani trafiğini de kontrol altında tutuyormuş. Pony Express diye. Sadece 2010'daki bir veri bu Edward Snowden'ın verdiği belgelerden ta o zaman verdiği belgelerden birini şimdi Glenn Rinald ve arkadaşları Intercept'te inceliyorlar. Ve e, şüpheli linkler, bağlantılar ya da ekler üzerinde çalışıyorlarmış. 146 bin tane böyle geçiyormuş senede. Yani her gün tamam bunu direkt olarak Bakmamız gerekir dedikleri en az dört şey çıkıyormuş, hükümetin nüfuz ettiği böyle vatandaşlara giriyormuş. Durum böyle. Kanada liberalizmin, çevreciliğin, demokrasinin a babası diyebileceğimiz ülkelerden biriydi ama galiba artık öyle değil. Evet. Ee, tutmayın beni ülkeme geri dönmek istiyorum. Bu dinleme olayları üzerinden de gözaltılar ve e, polis baskınları devam ediyor. En son Ankara Emniyet Müdürlüğü sırasında Orhan Özdemir'in tutuklanmasına neden olan soruşturma yürüten istihbarat polislerini kapsayan 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Ve e, birçok kişi, kaç kişi e, soruşturmada 51 istihbarat polisi 3'ü telekomünikasyon iletişim başkanlığı görevlisi toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış. Yasa dışı dinlemekten e, bahsediliyor burada. Benim ne? merak ettiğim şey şu. Yasa dışı dinleme e, suçlamasıyla. E, yani hakim kararı falan yok yani. Hakim kararsız. Mesela şurada yeni çıkacak olan karardan sonra yani e, ha, acil durumlarda hakim kararı olmaksızın dinleme kararı alınmasından bahsediliyor ya. 48 saat sonra gönderecek e, yetkili ve görevli hakimin onayını. O da tek bir hakim olacak. Ve bütün aramalarda tek bir hakim. Dinleme gibi. hakimi diye geçecektir evet. muhtemelen ismi Mesela o 48 saat içerisinde yapılanlarda yasa dışı olmayacak mı? Çünkü Hayır. Ama yasanın dışında bir dinleme yapılıyor. Yasa, hakimi ön önüne geldiği zaman yasalaşmıyor. Ya da yasa dışı olup olunmalığına bakılmayacak mı? Yasanın içerisinde olmayacak mı? Hakim kararı olduktan sonra. Yasal oluyor. Yasal dediğimiz şey ne? Yetkili mercinin imzasıyla beraber olacak olan şey değil mi? Evet. Ama yetkili merci ya 48 saat sonra sunulmasından önceki o geçen süre. Ama o sürede yeni yapılan yasada artık yasallaştırılmış oluyor o süre. Yasa dışı sayılmayacak diye imza alıyorlar. Yasal kelimesi o zaman yasa koymak kelimesi ya da bunun yasal olduğuna karar verme durumu görevli amirlere mi bırakılacak? Bil yani polis mi karar verecek bunun yasal olup olmadığını? Yok onların hepsinin yasal olduğunu varsayıyor. Yani bütün her şey yasal, yani yasal. Sadece 48 saat içerisinde hakim bunun yasal, yasal değil diye mi? Herhalde. Yani, yani aslında gerçekten e, vahametin son kertesine doğru e, yaklaşıyoruz. E, fakat şimdi bu şeyi de e, söyleyelim hemen. Süresi geçmiş, malzeme kullanmış atmışlar ya hani şeyde gaz bombasını. Evet. Çok uh, ilginç bir şey o. Bulamadım şimdi han Ben elimden. buldum. Heh. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Morul'dan bahsediyorsunuz. Evet. Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında elinde gaz bombasıyla gelmiş. Gaz bombasını göstererek demiş ki arkadaşlar da poşu var mı bilmiyorum. Birazdan buraya tarihi geçmiş bir el bombası atacağım. <gülüyor> Ve bu gaz bu gaz el bombasının sizi ne kadar etkileyeceğini ölçmek istiyorum demiş. Bomba burada. Hmm. Pimine basmayacağım çünkü birisi daha önce zaten basmış. Demiş. Mustafa Moroğlu değil evet. mi? İzmir Milletvekili. Evet, 15 Mayıs 2014'te bu gaz el bombasının pimine basıldı ve milletvekillerinin Disk Genel Başkanı'nın darılarında bulunduğu topluluğa atıldı demiş. Peki bu gaz el bombasının üzerinde ne yazıyor? Dikkat son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir. Son kullanma tarihi kaç diye sormuş cansız cevap vermiş. Oradaki yazanları okuyarak, yani bombanın üzerindeki son kullanma tarihini okuyarak 3 Mart 2014. Kullanma tarihi kaç? 15 Mayıs 2014. Bunu kimin üzerine atıyorlar? Disk Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin aralarında bulunduğu topluluğun o üzerine atıyor. O kadar da çok geçmişti canım yani. Alt tarafı bir, birkaç ay geçmiş. Raf ömrü öyle. O kadar hemen bozulmuyor. Milletvekili adaylığınız falan mı var? Ne habersiz. Ya çünkü benzer bir açıklamayı da şey yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Recep Özel yapmış O da demiş ki Ben de, kopya çektim Siz de eylemi ondan önce yapsaydınız Diyerek sataşmış <gülüyor> Moroğlu da sözlerini şu şekilde sürdürmüş Recep Özel'den ancak bu beklenir Seni alkışlıyorum Polisleri diyor ki keşke o tarihten önce atsalardı Ha evet biz onu ayarlayamadık Şimdi Recep Özel kardeşi bu mesele gülünmeyecek kadar Ve tiye alınmayacak kadar önemli bir mesele Demiş Evet. Yani çok önemli de bir şey söylemiş bana kalırsa. Yani ben bu mecliste yaptığım her konuşmada sizi sorumluluğa davet eden ve beraberce çözüm arayacağımız noktalara dikkat çekmeye çalıştım. Onun dışında bir amacım yok. Olmadı. Ama e, gerçekten de Recep Özel'in tavrı, tamam, Özel tavrı tamamen e, bir polemikle işi savuşturmaya yönelik olduğu yani şeyin üzerinde de durmuyor hiçbir şekilde. Gaz bombasının kullanılması, disk yani diskli sendikacıların ve işçilerin üzerine atılması falan üzerinde durmuyor. Espri yapıyor kendine göre. Espri yapıyordu. Güncel duruma baktığınız zaman bu esprinin ne kadar komik olduğunu görüyorsunuz. Kendi çocukları polis kendileri Çocuk yolda ki. çeviren, yolda çeviren polisleri sıraya dizip hangisi yaptır diye sorduruyor. Yakın zamanda bu tip olaylar da yapıldı. Polisleri böyle ip gibi dizip kim o sizin arabanızı çeviren, kim o size sorular soran polis diye. Teker teker polislere yüzleştirme yapılmıştı milletvekili çocuklarıyla. Ama bir diğer taraftan da başka milletvekili, başka partilere üye olan milletvekilleri, temsil eden milletvekilleri toplumsal bir olay içerisindeyken üzerlerine polis tarafından atılan gaz bombasının son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu gösteriyor. Bu da espri konusu. Bu da espri konusu oluyor. Siz değil ondan önce yapsaydınız? Daha değil. aynı günkü gazetelerin bir kısmında gördüğümüz 12 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü de bu bombalarla özel olarak anlatan polis ifadeleriyle dolu bir günden bahsediyoruz. Bu esprinin yapıldığı aynı gün. Orada direkt silah kullanılıyor. Ha silah. Pompalı tüfek evet, kullanılıyor. Pom polis gibi yazıyordu. Evet. evet. Yani şeyde demiş ki Moroğlu son olarak <gülüyor> Tomaların, Tomaların su depolarına Yenix ya da Yenix adlı gaz sıvılarının zerk edildiği dönemde yaşadık. Bu da bir gerçek demiş. Gezi sırasında da tamamen legal olmayan yasa dışı bir şey. Sadece şey değil raf ömrü ile ilgili zaman süresi ile değil başka niteliksel olarak da kısıtlı bir durumdan. Ama haklısınız yani çocuklara da gaz bombasına hedef tutulduğu durumlar yakın tarihte var. Hatta yakın tarihten kastım dün. Şırnancıza ilçesinde gaz bombası isabet eden 11 yaşındaki çocuk yaralanmış. Hastanede tedavi altına alınmış. Tam göğsünün üzerinde kıpkırmızı bir leke var. Gaz bombasını çarptı. Fotoğrafı da evet. size göstereyim. Pek böyle espri kaldıracak bir durum değil yani. Evet. <gülüyor> Milletvekiline de söylemek gerekiyor. Bu gaz bombaları yalnız kimyasal özellikleriyle değil zehirleyici ve tehlikeli özellikleriyle değil aynı zamanda doğrudan doğruya kafaya gelse kafatasını kırarak ölüme de sebebiyet verebildiğini de çok sayıda gördük. Zaten Uluslararası Af Örgütü'nün ve başka insan haklarıyla uğraşan örgütlerin uluslararası örgütlerin açıkladıkları Türkiye raporlarından da görüyoruz ki 184 kişi öldürülmüş polis tarafından son evet. yıllarda. Yani bu da e, ayrı bir şey. Peki ben tekrar bir yurt dışına geçeyim. Sonra tekrar sen ülkeye döndürürsün bizi. Bu dinleme meselesi var ya Kanada'daki. Evet. Yalnız Kanada'da olmuyor. G20 toplantısını e, ele alalım. Şimdi G20'nin başında kim var? Hangi ülke var? Lider ülke? Kanada mı? Türkiye. Türkiye mi? Evet. G20'nin başkanı. Şimdi daha Türkiye başkanı değilken Seul'de 2010'da e, bir şey yapılmış. E, G20 liderlerinin toplantısına e, Amnesty International'da gitmiş. Şey pardon. E, Greenpeace International. Yani Greenpeace e, uluslararası direktörü kim? Kuminaidu. Gitmiş o da. Ve El-Cezire'nin elde ettiği bilgi, sızma bilgilere göre <gülüyor> ya çok ayıp aman bu. Yani Güney Afrika pardon Güney Kore şeyi Güney Afrika'dan elde edilmiş bir kaynaktan El-Cezire'nin bildirdiğine göre Güney Kore Kuminahidun'un bütün ıı, şeylerini yazışmalarını filan izlemiş gizli istihbarat hmm. servisi resmi istihbarat servisi. Ne, soy, <gülüyor> Amy Goodman soruyor niye e, diyor seni sen bir çevre örgütçüsü değil misin niye seni de dinlesin ki devlete niye bir tehlike ol, olasın diye e, sorunca da Kuminaide öyle demedi diyor biz bu iklim değişikliği argümanını tartışmasını kazanıyoruz artık iklimin değiştiği ortada ve değiştirenler de besbelli onun için bizden değil gibi durdurmaya çalışıyorlar umut, umut, umutsuz bir duruma doğru sürükleniyorlar onun için Güney Korelilerin derdi de o diyor yani şirketlerin emindeki hükümetten çok ilginç bir olay yani Greenpeace gibi bir ülkenin şeyin örgütün başkanının bütün e telefonlarını, şunlarını, bunların izleye. Güney Kore. <gülüyor> yani, küreselleşme tuhaf bir hal aldı doğrusu. Evet. Dönelim Türkiye'ye. O zaman kötü bir haberim var. Ee, geliyormuş. Geçtiğimiz ay içerisinde gelmeyeceğini dair bir haber okumuştuk. Bir gün gazetesinden Onur Erem'in haberiydi. Türkiye'nin gaz siparişi tehlikede başlığı taşıyordu bir günden. Ha, Güney Kore demişken oradan atladın. Sen. Evet. Hmm. E, yüz binlerce göz yaşartıcı gaz bir şey almayı planlanan e, Güney Koreli şirket Daikwang usulsüzlükte eee itham edilip soruşturma açılmıştı kendilerine. Şirkete. olmuş mu? İhracat izninin iptal edilmesi bekleniyormuş ama olmamış yani 22 Ocak'ta yayınlanmış bu haber. Biraz bombaları geliyor mu yani? Gelmiş bile. Ne geliyor mu? Gelmiş. Oo, ben... Bir kısmı da yolda. Güney Koreli Dai Türkiye'nin Kasım ayında verdiği 1 milyon 900 bin adet biber gazı kapsülü siparişinin 2 milyon <gülüyor> biber gazı kapsülü siparişinin 100 binin adetini hava yoluyla zaten 19 Ocak'ta teslim ettiği seçiliyor 2 milyon kapsül öyle mi? Evet. 2 milyon kapsülün 100 binini acil olduğunu düşünerek belki de hükümetten de böyle talep gel gelmiştir. Boşverin deniz yoluyla gemilerle göndermeyin, Uçağı atın onları gönderin demişlerdir. Bilmiyorum. 100 bini hava yoluyla 19 Ocak'ta gelmiş. Zaten. Evet aceleye gelmiş. yani. Bu evet bir gündeki haber de biraz aceleye gelmiş sanki. Neyse. Konuya yakın kaynaklara göre 650 bin adet gaz bombası da 9 Şubat'ta Güney Kore'den Türkiye'ye doğru yola çıkmış. Galiba bu gemiyle geliyor. Toplamda 750 bin adet Gaz bombası bir şey önümüzdeki günlerde Türk polisinin stoklarında olacak gibi duruyor. Diğer 75 milyon gaz bombası ne zaman geliyormuş? 75 milyon gaz bombası mı? adam başına bir tane düşmesin mi yani? Çocukları da hayır, çocukları da evet. dahil ediyorsunuz? Çocukları hariç mi tutalım gaz bombasından istiyorsun yani? Bilmiyorum ya ama e, tekrardan bir günün haberiyle beraber okuyacak olursak kalan 260 bin parçanın ise gemiyle sevkiyatı bu ay bitmeden başlanacakmış. Yani 1 milyonu tamamlamak için. Ee, Daiquan'dan e, alımı yapan firmalar ise Meydan Av yani Meydan Av şirketi ve onun kardeş şirketi Mercan Pazarlamaymış. Şirketlerin yaptığı anlaşmaya göre Türkiye 1 milyon 9 bin adet gaz bombası siparişini Mayıs 2015'e kadar 2, bin, 2 milyon 500 bin adede yükselme hakkı da bulunuyormuş. O kadar büyük değil yani. 2 milyon 500 bin. O kadar bir şey değil. Ee, ancak soruşturma sonunda bu Birgün Gazetesi'ndeki Onur Erem'in haberindeki soruşturmanın sonunda yolsuzlukla itham ediliyordu. Da Daikvank'ın yöneticileri. ihracat lisansını iptal edilip fabrikanın en az altı ay kapanması ve Daikvank'ın genel müdürünün tutuklanması bekleniyormuş. Yani veda bu sesini bizim üzerimizde kullanacakmış Daiquan şirketinin yöneticileri inşallah süresi geçmeden kullanılır bunlar Aa. ne diyeyim bir de öyle süresi geçmiş bir şey yollamaya kalkmasın anlayacakları biz. dilden konuşalım şimdi ya 11-13 dolarmış sadece bir kapsülün fiyatı düşünün yani onu 11-13 dolarlık şey alıyorsunuz ve ardından tarihini geçiriyorsunuz evet, hiç yani. yani zarar devleti zarara evet. sokacaklar Evet, ya azalın, ya bizim tevalli azalın, ya da hiç almayın. Hiç almayın. <gülüyor> 13-14 dolar arası olduğu ifade ediliyormuş. Buna göre 1 milyon 10 bin adet e, gaz bombası için yapılan ödeme ödeme özür dilerim, Ortalama 12 milyon 625 bin dolar. Yani 31 milyon 436 bin buluyormuş. Sizin avludaki o ufak işletme Selahattin ne nedir? Simitçi. Simitçi olmaya karar veren eski çalışanlarını, emniyet mensuplarının <gülüyor> e, ufak bir arteriyo yaptık. Hep beraber simit yapıp beraber ama, yiyoruz. Satmıyoruz o, ama. Ama orada yani metalik bazı şeyler de gördük. Onur simit. Hmm. Evet ya yani böyle. O tabeleden bahsediyorsunuz. Metalik şey oydu. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi bu. 100 bin biber gazı buradaymış. 650 bini de gemiyle geliyormuş. Karşılama komitesi vardı muhtemelen. Evet, peki devam edelim o zaman aynı minvarden yurt dışına çıkmayacağım artık. Yani şimdilik e, bu Toma demişken milli güvenliğe aykırı diye ertelenmişti metal grevi hatırlayacaksınız. Başbakanlık Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun Diskin yani üyesi Birleşik Metal İş Sendikası'nın metal grevlerini ertelerken milli güvenlik elden gidiyor gerekçesini göstermişti. Danıştay da sormuş milli güvenliği bozucu hususlar nedir? Niye ertelediniz diye o da yanıt vermiş onuncu, Danıştay 10. Dairesinde dava açılmış çünkü Birleşmiş Metal İş Sendikası tarafından Başbakanlıkta savunmuş ekonomik menfaatlerin korunmasının doğrudan milli güvenliği ilgilendirdiği açıkça belirtilmiş yani yalnız bu mantıkla Memlekette herhangi bir grev, grev yapmak her, mümkün, mümkün değil. Mümkün değil <gülüyor> evet, evet. tabii, Çünkü bütün şeyler ekonomik bir çıkarı vardır. Yani çıkar uyuşmazlığından doğar zaten grevler bildiğim kadarıyla. O bir olarak yapıldığını zanneden insanlar da var demek ki. Evet başbakanlıkta özellikle. Ve 33 sayfalık bir savunma sunmuş grev erteleme kararlarını protesto eylemlerini de gerekçeler arasına koymuş. Ve asıl gerekçe sonradan çıkmış. Toma lazım. Toma üretmemiz lazım demiş. Yani toplumsal olaylara müdahale aracı diye. Yani açık konuşun. Niye şey yapıyorsunuz ki? Diye sorardı. Ben olsam yetkili olsam. Açık konuşun abi. Ben ne musun? lazımdı? Neden bu greve karşı bu kadar sert davrandınız diye. Toma lazım diye ha, cevap tamam diye. O zaman. Toma ve zırhlı araç. Çünkü Başbakanlık savunmasında yer alan listede 7 sayfa Toma ve benzeri zırhlı araçların fotoğraflarına yer al. Cevap nasıl? Renkli fotoğraflarıyla, tomaları ve zırhlı araçları koymuş, mahkemeye göndermiş. Dört sayfada ne? Niye 33 sayfa diye aklından geçen soruyu şimdi aydınlığa kavuşturmaya çalışıyorum. Bak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir muhabir var burada. Evet. Açık gazete muhabiri. <gülüyor> Şimdi bunun 7 sayfası iş yerlerinde grev kararı alınan iş yerlerinde üretilen toma ve benzeri zırhlı araçların fotoğraflarından oluşuyormuş. 4 sayfada bu araçların adlarının sıralandığı liste. Nasıl? 11 sayfası yani üçte biri tamamen liste, isim ve fotoğrafları ayrılmış. Birden çok firmanın toma ve zırhlı araç ürettikleri görülmüş. Ekonomi Bakanlığı'nın belirttiği peki son soru. Beyaz eşya kablo ve yan sanayi firmalarının adı nerede? Onlar yok. Onlar güvenlik değil çünkü. Tamam mı? Kablonun güvenlikle alakası yok demişler. Toma güvenliği sağlıyor. Hayat pahalı. Bu arada konut fiyatlarına da zam, zamın yolda olduğunu e, söyleyen analizler de mevcut. Kötü e, Dövizdeki yüksek seyirin etkisini birçok alanda kendini hissettiriyormuş. Hı. Konut sektörü bir yandan faizlerdeki düşüşe sevinirken diğer yandaki döviz hareketleriyle artan maliyetten şikayetçiymiş. Yeni zamlar yoldaymış. Bir de evin içindeki faturalar var ve onların dertleri var. Ekonomi bölümünü e, Fikret'le konuştuk. Ama evet konuştuk ama açma. bunu da söylemem lazım. Yani düşünün eviniz, elektrik, su, doğalgaz, ısıtma bir de temizlik giderleriniz var. Fatura bir geliyor 21 milyon lira. Evet ya o o, o a, Yeme haberi işte. A, yemeğe geçtik mi gene? <gülüyor> Bak, 21 milyon ek... lira fatura geliyor ve böyle bakıyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ve kolay kolay da düzeltememişler anladığım kadarıyla. Baya sürmüş bürokrasi. Ben evimi değil kendimi de satsam onu ödeyemem demiş adam. Siz kimden bahsediyorsunuz? Faturanın geldiği adamdan. Hayır ben <gülüyor> Aksaray'dan bahsediyorum. Ha, yani, bir adama da gelmişti. <gülüyor> o, kaza. <gülüyor> o kaza. Bu gerçek. Mimarlar da Ankara Şubesi kamuoyunda Aksaray olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetlerinin peşini bırakmıyor. Son e, şeyi de çıkarmış ortaya giderleri de. Sarayın maliyetleri ve rütün giderleriyle birlikte sürekli bir maliyet kalemi oluşturulduğunu ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan kaçak saray de kaçak kalemi olarak sürekli maliyet üretiyor demiş. Ee, şöyle giderler sabit giderler de şöyle soğutma gideri 600 bin lira. Isınma ay, ay. maliyeti 1.6 milyon lira. Aylık elektrik faturası 1.2 milyon lira. Selahattin'e sorduğumda bu durumu tuvaletin kapısını ışığını açık bırakıp gidiyorlardır. Muhtemelen ondan çıkmıştır dedi. Sonuçta 1000 odalı bir şeyi düşünün. Bunlardan 10'da od 4 odadan biri tuvalet olsa 150. 150 En az. Tamam. 3 odadan bir tane, 4 odadan bir tanesi tuvalet olsa kaç tane kaç tuvalet yapıyor? Çok. 300. 300 tuvalet. Bundan üçte birinin ışıklarını açık unuttuğunuzu düşünün. 100. 100. 100 odanın 100 abi, ampul yanıyor en az En az. muhtemelen 2 ampul vardır alt, neyse soğutma giderleri 600 bin ısınma maliyeti 1.6 milyon lira aylık elektrik faturası 1.2 milyon lira sarayın iç dış temizlik maliyeti aylık 8 milyon lira aylık peyzaj ve bakım masrafı ise 9 milyon liraymış madem öyle işte böyle toplamda ben da 21 abi... milyon liraya denk geliyormuş ben de bir haber ekliyorum buna. Çok güzelmiş bu haber hakikaten. <gülüyor> toplu açılış töreni adı altında Malatya'da il merkezinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi tesisi hizmete açtığı açıklanmamış. Yani Erdoğan'ın toplu açılış töreninde <gülüyor> neyi açtığını Malatya halkı bilmiyor. Çok önemli mi? Sonuçta açılıyor. Evet tabi. Yani. yani 44 tesis açıldı belirtilmiş. Malatya. Neden 44? Neden 44? Bil bakalım bunu. Malatya'nın plakası. Evet. evet. <gülüyor> Daha önceden yapılmış olan şeyler bunlar da. Zaytum zay, zay, <gülüyor> değil bunlar. Malatya'nın plakası dikkat edilenler. 44 tesis açılmış. Bu 44 tesis içinde mesela bir fabrikaya alınan reçel makinesi <gülüyor> de eklenmiş. Reçel makinesi Reçel makinesi diye bir şey varmış. Onun Makinenin açılısını... kurdelisi mi kesmiş Erdoğan? Evet. Yo, yapmamıştır canım. Yapmamış onu ama toplu tesis. Ama açıyor. bu 44'ün içerisinde bir fabrika alınan reçel, reçel makinesi. Reçel makinesi Reçel makinesi nasıl bir şey ya? Bilmiyorum. Meyveler atıyorsunuz reçel olarak mı çıkarıyor? Çok iyiymiş. Meyve de koymuyorsunuz. Bence Aksaray'da vardır ondan bir tane. <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi reçel istiyorsanız Meyveler atıyorsunuz sonra ekmeğinizin üzerine sürülmüş bir şekilde çıkıyor. Ama çok biz, elektrik yaram olsun. Bizim ağlıdakinde şey var. Meyve, meyve de koy. Meyve olarak. Meyve çıkıyor. de koymuyorsun. Gene reçel çıkıyor. Çok bu konuda acayip ustalaştık. Hadi gidelim artık. Yarısı bunun rezil rütbe alıyor programın. İyice AGM'ye döndü burası. Evet. Reçel makinesi iyiymiş ama reçel makinesi evet reçel makinesiyle kapatalım ve e, bitirirken de canned heat grubundan bak bu da konserve sıcaklık grubu world in a junk, bir e, yani dünyayı kavanoza koyuyor. Kavanoz dipli dünya reçel, yani, kavanoz. reçel kavanoz bitirirken de böyle yapıyoruz. Pek. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Well, I woke up one morning, you were on my mind Oh, well, I looked for you, baby, but you were hard to find I couldn't help but wonder, how could I be? Last night, I cried the night before. Oh, when I found you, baby. Çıkkastı